Merhaba 95.0 Açık Radyodasınız Günün ve Günce'nin Nedebiyatında ben Seval Şahin Bugün program konumuz Faruk Şüyün Merhaba Faruk Bey Hoş geldiniz Hoş bulduk Merhaba ee, Faruk Bey Bu yayın döneminin son konu oluyor ee, önümüzdeki hafta yeni yayın dönemimize başlayacağız. E, Faruk Bey de uzun yıllardır devam eden ve kuruluşundan beri içinde yer aldığı e, Dünya Kitabı konuşacağız bugün. Faruk Bey 6. yılı Dünya Kitabın ne zaman kuruldu Dünya Kitap? 31 sene oldu yani 31 yılımızın içerisindeyiz. E, ben kur, kurucu yayın yönetmeniyim derginin o günden bugüne de genel yayın yönetmenliği görevini sürdürüyorum. Peki nasıl kuruldu Dünya Kitap? Yani, yani ilk kurulmaya başladığında kitaba daha çok mu ilgi vardı? Böyle kitap ekleri gündemde miydi? Neden özellikle böyle bir gündem oluştu? Dünya Kitabın bir kitap ekği? Ee, kitap ekleri yoktu. Ee, şöyle bir şey vardı. Cumhuriyette Hemen hemen aynı yıllarda Cumhuriyet'in kitap e, aynı yıllarda, e, aynı aylarda başladık. Pardon, aynı yıl içerisinde aynı aylarda başladık. Bir Cumhuriyet vardı. E, ben de dayısı, e, bir öğretim üyesi olan ve e, koskocaman bir kütüphaneli evde büyümüş birisi olarak ki e, dayım Orhan Okay'ın e, çok önemli yapıtları var. Edebiyat Tarihi üzerine. E, kitaplarla ilgili mutlaka bir şey yapmayı hep düşünüyordum, hayalimdi. Bu arada e, Dünya Gazetesi'nin e, kültür sanat editörüydüm. Nezih Demir Kent'e gittim ve dedim ki tam TÜYAP Kitap Fuarı, 1991 yılı TÜYAP Kitap Fuarı öncesiydi. Üstad dedim, ben ona hep üstad verdim. E, böyle böyle bir kitap dergisi çıkartalım, ne dersiniz dedim. E, uygun gördü, e, başladık. E, i̇lk sayımız böyle 80 sayfa kadar kalın bir hacimde çıktı. E, Tiyap kitap fuarında ücretsiz olarak, gazeteyle birlikte de ücretsiz verildi. Kitap fuarında da ücretsiz olarak dağıtıldı. Ve e, ben tabii o günden bugüne hep aynısını sürdürmeye çalışıyorum. E, ben o gazeten aynı zamanda e, müveziyiy oldum. ...dağıtıcısı oldum. O ilk sayıyı hemen koştum. İşte entelektüel insanların gittiği yerlere götürdüm. Onlarla paylaştım. Zaman içerisinde bu hep sürdü. E, kitap fuarına gelenler beni koltuğumun altında... ...kitap dergileri, onları yayın evleri sahiplerine... ...ya da kitapla ilgilenen insanlara verirken görmüşlerdi. E, kitap başka bir şey. Dergicilik başka bir şey. E, bu ancak tutkuyla yapılabilen e, bir şey... Ve bende de bu eksilmedi çok şükür. Böyle tahtaya vuralım. Ee, ve o günden bugüne sürüyor. Evet, peki kitap ekini çıkarırken e, nasıl bir yol izlediniz? Mesela köşe yazarlarınız var mıydı? E, nasıl özel dosyalar yaptınız mı? E, sonrasında tabii yine konuşacağız. Başlangıcı konuşalım, sonra neler değişti onu da konuşalım. Ee, özel dosyalarımız hep oldu, kapak konularımız oldu. o. O günün e, önemli, konularını, önemli konularını, yani kültürel anlamda önemli konularını e, ya da geçmişten bugüne e, tartışılan çözüm bulunamamış konuları e, kapaklarımıza taşıdık. Bu nedenle o ilk sayılarda e, bizim dergimizde e, Türkiye'nin hemen hemen her kesinden entel, entelektüelleri hatta siyaset alanındaki ama e, mesela Bülent Akarcalı gibi ee, aynı zamanda kültürel boyutunu düşünen e, insanlar da dergide yer aldı. E, <gülüyor> bu şekilde bir, bir iki yıla yakın bir süre böyle gitti. E, ama ama o gün bugündür. Yani tabii ki konularda sınırlı. Her ay bir konu işliyorsunuz. Başka başka yönlere de gitmemiz gerekiyordu. E, bir dönem örneğin e, kapaklarımıza edebiyatçılarımızı aldık. Her ay bir edebiyatçımız kapak konumuz oluyordu. Orada da büyük bir talihsizlik oldu. O kime almışsak o edebiyatçı bir müddet sonra hayatını yani bir aramızdan ayrıldı. Tabii ki yani bizim almamızda bir ilgisi yoktu. Ama ben gerçekten böyle bu, bu rastlantıya çok şaşırdım. Müddet sonra da yine böyle yani her 3-4 yılda bir farklı farklı konseptlerde kapak konusu yaparak mesela bu sene yani daha doğrusu son iki seneden beri iş dünyasının kültür sanatla ilgili isimlerini kapağımıza taşıyoruz. Onlarla röportajlar yapıyoruz. Kültür sanat kitap onların gözünden ve yaptıklarıyla tabii e, gündeme geliyor. Şu Son şeyimiz de bu. Peki ilk çıkarmaya başladığınız andan itibaren e, kitap 2 hep aylık olarak mı çıktı yoksa bir değişti mi? Her ayın ilk cuması yayınlıyorduk. Uzun bir sürede böyle eee. devam ettik. Son iki buçuk üç yıldır her ayın ikinci cuması çıkıyoruz ama ayda bir çıkıyoruz. Dünya gazetesiyle birlikte tüm dünya okurlarına ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Peki kaç sayfa çıkıyor ortalama? Yani başlangıçta neydi? Çünkü malum kağıt fiyatları zamlanıyor, İşte ekonomik kriz çıkıyor. Yani bütün bu 31 yıl çok uzun bir süre çünkü. Ee, ilk, i̇lk sayılarımız e, uzun yıllar daha doğrusu e, gazete kağıdına yani gazetelerin basıldığı kağıda rotatifte bastık. E, son üç senedir e, daha özel bir kağıda dergilerin basıldığı kağıda ve e, kapak ka, kapaksızdı tabii rotatifte basıldığı için. E, kapaklı ve e, dikişli e, ve e, düz baskıda dediğimiz yani her sayfa tek tek basılarak e, basmaya devam ediyoruz. Bu şekilde son dönemdeki şeyimiz. Evet bir ara verelim Haruk Bey. Ne isterseniz biz bir müzik çalıyoruz. Aralarında. Ne çalalım bugün? Valla ben Deep Purple'ı çok seviyorum. Bizim bizim Gençliğimiz hep Deep Purple, işte Pink Floyd, Emerson Lake and Palmer falan dinleyerek geçti. Onun en sevdiğim parçalarından birisi Soldier of Fortune. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncenin Edebiyatı'nda ben Seva Şahin, program konuğumuz Faruk Şüğün'le birlikte bu yıl itibariyle 31 yıldır yayınlanmakta olan Dünya Gazetesi'nin kitap ekini konuşuyoruz. Programın ilk bölümünde Faruk Bey'le bu kitap ekinin nasıl çıktığı ve hangi aralıklarla yayınlandığı, hangi amaçlarla çıktığından bahsettik. Şimdi burada biraz şey de konuşmak istiyorum Faruk Bey. Böyle kitap eklerine olan ilgi azaldı mı bugün? Ne dersiniz? Yani mesela dünya kitap ısrarla çıkmaya devam ediyor. Cumhuriyet kitap ısrarla çıkmaya devam ediyor. Ne dersiniz? Çünkü zaman zaman böyle bir Gündeme geliyor kitap ekleri, artık hani eskisi kadar rağbet görmüyor gibi bir şey. Ne dersiniz? Vallahi ben iyi bir yazılı basın tutkunu olarak böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Kitap okuyanın dünyasında dijital şeylerin esas unsur olarak yer almaması gerektiğini savunuyorum. Mutlaka gözüyle görüp eliyle dokunduğu, e, somut e, yazılı metinler olması gerekir diyorum. Bu nedenle kitap ekleri varlığını sürdürecektir. Ama şöyle bir şey var. Yani bizim varlığımızı sürdürmemizin ötesinde e, yayın evlerinin de tabii ki varlığını sürdürmesi gerekiyor. Çünkü kitap ekleri ilanla yaşıyorlar. Biz e, çıktığımızda sloganımız hala da aynı sloganı kullanıyoruz. Yayın dünyasının belleği olmaktı. Bu nedenle demin biraz söz ettik. Mesela kapak konularımızın arasında mutlaka yayın dünyasının sorunlarını anlatan konular da yer aldı. Şimdi aslında bu yayın dünyası en zor dönemini geçiriyor. Çünkü dolar nedeniyle kitap kağıdı fiyatları çok arttı. Çeviri kitapların terifleri çok arttı. Bunun için bunlar. Bunda, bunun için uğraşılıyor. Nasıl e, yaşayabiliriz, nasıl var olabiliriz diye. E, yayın evleri ama var olacak. Çok şükür görüyorum kitap satışlarında Kitap e, basımında çok büyük düşüşler yok. Tabi bazı e, fiyat, bazı azaldı. Fiyatlar arttı bu arada. Zorunlu olarak fiyatlar arttı. Ama ben bu fiyat artışlarını da çok önemsemiyorum. Özellikle ben kitapların pahalı olması gerektiğine inanıyorum. Yani e, her şeyi pahalı alıyoruz. E, dünyanın birçok ülkesindekinden daha pahalı alıyoruz. Daha pahalı yiyoruz. Daha pahalı giyiyoruz. E, ama kitaplar inanılmaz ucuz. Yani 40 dolar olan bir kitap bizde efendim 30-40 lira gibi düşünün. E böyle bir durumda e, o kitapçı nasıl, yayıncı nasıl yaşayacak, kitapçı nasıl yaşayacak, yazar nasıl yaşayacak? Yani bir kitab, e, kitabın ortalama Türkiye'de 1-2 bin basıldığını düşünürsek, çok satanlar hariç e, 2 bin kitaptan e, telif aldığınız telif nedir ki? %10 alsanız kitap başına 20 lira, %15 alsanız 30 lira. 1000 şey pardon 2 lira yüzde 15 alsanız 3 lira 2000 kitabınız alsa 6000 lira e, yılda 6000 lirayı da böldüğümüz zaman herhalde 500 liraya falan geliyor. Bu nedenle e, yayıncıların da yaşayacağı ve aslında en doğrusu yayıncıların da var olması için bizim dergilerinde var olması için kitabın da bir meta olduğu tıpkı aldığımız sabun gibi zeytinyağı gibi bir değerinin olduğu zeytinyağını nasıl yüksek fiyata aldı, almak zorundaysak kitabın da ki ben zeytinyağı fiyatlarını yani iyi kötü yüksek alacak demek istemiyorum ama onları arttığı zaman gidip alıyoruz marketten. E, kitap fiyatlarını da gidip bir zorunluluk olarak görüp kitabı satın almamız gerektiğine inanıyorum. E, ancak bu şekilde e, hep beraber varlığımızı sürdüreceğiz diyorum. Siz de e, yazı çizi işiyle tabii ki ilgileniyorsunuz. Herhalde sizin de Aynı sorunlar, aynı kitap kitaplarınız var, aynı şeyleri yaşıyorsunuz. Hani kültür olduğunda neden Türkiye'de para harcanılmaması gereken bir yer gibi kitap bedava olur diye bir şey var. Kitaba para verilmez. Aslında en çok para vermemiz şey kitap, vermemiz gereken şey kitap diye düşünüyorum. Kitap bedava olmaz. Hani gidip de bir bakkala girip bana şunu bedava ver diyoruz, izlemiyoruz. E o zaman kitaba da para ödeyip almamız gerektiği düşünüyorum. Evet, bir de dünya kitap kitabın uzun yıllardır devam ettiği ettirdiği ödüller var. Bu da uzun yıllardır devam ediyor, her yıl. Evet, ne kadar güzel ki siz de yürüyebilirsiniz. Kabul ettiniz. <gülüyor> evet, sağ olun. Ben de çok. Mutluyum. Hatta son dönemlerin yürüyüş başkanı <gülüyor> Sağ olun, ben de çok mutluyum sizinle birlikte olmaktan. Bu bunlar nasıl başladı Faruk Bey? Bunu nasıl organize ediyorsunuz? Kaç dalda ödül veriliyor? Biraz bunlardan da bahsedelim isterseniz. Tabii. 29 sene önce biz bu sene 29 yaşına bastık. Şiir ödülüyle başladık. Hatta şöyle bir şey yapıyorduk. Şiirlerini gönderiyor gönderiyorlardı bizi. Bunların arasından seçtiklerimizin ve kitaplarını yapıyorduk dünya olarak. Böyle 6-7 yıl bu şekilde devam etti. Sonra bir Ödüllerde bir e, eksiklik olduğunu gördük. Yani nedir? Efendim çeviri ödülü yok. E, yılın yayın evi ödülü yok. Efendim, e, yılın terif kitabı ödülleri çok yeterli sayılır değil. Polisiye ödülü hiç yok. E, yılın gastrolyma kitabı ödülü yok. Bu şekilde ödüllerin sayısı arttı, arttı, arttı. E, şu anda 5 dalda 11 mesela bu sene 8 e, Nisan'da çıkacak Dünya Kitap'ta yer alıyor. Beş dalda on bir ödül verdik. Ee, bu dallar işte yıl, yıl, yılın edebiyat kitapları yani tehlif çeviri e, ve yılın kitap evi, yılın kurumsal kitabevi, evi, e, yılın iş dünyası kitabı, e, yılın gastronomi kitabı ve işte onun içerisinde yılın gastronomi ömek ödülü falan gibi şeylerimiz de var, alt başlıklarımız. Ve tabii sizin cüri başkanlığını yaptığınız e, yılın polisiye kitabı ödülü. O da tekti. Çeviri kitap de tekti. Şimdi çeviri bir ya da iki yer daha veriyor sanıyorum. Bizden uzun yıllar sonra vermeye başladılar. Şeyde e, Polisiyede de veriliyordu. Bu sene son yıllarda o da verilmedi. Başka bir yer daha veriyordu ama onlar da var mı geçtiler bilmiyorum ya da yanlış mı? Evet, onu ben de takip edemedim ama. E, olsa söyleyeyim. duyardık hani. <gülüyor> yani ödüllerin verilmesi hem e, yani ben içinde olduğum için biliyorum gençlerin de teşvik edilmesi, özellikle belirli polisiye gibi türlerde yazmaya teşvik edilmesi için çok değerli oluyor. Yeni yazarların, şairlerin e, kamuyla buluşturulması açısından da çok değerli oluyor. Böylece bir yani kitap ekinin e, güzel bir misyon. Bence bunu bu şekilde devam ettiriyor olması da. Ee, evet Faruk Bey programımızın sonuna geldik yavaş yavaş. Siz bitirirken neler söylemek istersiniz? Ee, ben yazılarımı şöyle bitiriyorum. Onu da, bu sohbetimiz de öyle bitireyim. Kitaplar hiç eksik olmasın raflarınızdan. Daima kitaplı kalın. Evet çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. üzere.